Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Bugün 6 Şubat Perşembe 2009. Arapça dersimizden Durusul Lugatil Arabiyye dersinin 9. dersindeyiz. Yok 8 mi? Yok, yani, dokuz. Yani. Kitapta ders sayısı olarak sekiz. <gülüyor> ders evet, işlediğimiz tamam. sayı olarak tamam, öyle dokuz, dokuz. Değil mi? dokuz. Evet, evet. evet inşallah <gülüyor> kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben hemen şu dersi kısaca şöyle mevzusunu anlatayım. Okay, هذا الرجل في jest الدرس الثامن 8. هذا هذا الرجل şeklinde düşün. Haza raculun. Ha raculun. Şimdi haza <gülüyor> raculun ne demek? Bu adamdır. Neden şu tenünü görüyorsun ya raculundaki? Dırdır dedik biz ona. Dırdır haberdir. Peki haza <gülüyor> raculun ne demek? Bu adam. Yarım kaldı cümle. Bak. Haza <gülüyor> raculun tam bir cümle. Mübteda haber. Şimdi nedir bu olay? Şimdi Arapçada dedik ki cümle ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsimle başlayan cümlelere manevi olsun, hakiki olsun. İsimle olan, isimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Şimdi eğer cümle isimle başlıyorsa o isme biz müpteda ismini koyarız. Yani başlanılan demek müpteda. Bede eden geliyor. Başlanılan müpteda. Müpteda. Ve her müpteda mutlaka bir haber ister. Belki ile haber arasında 15-20 cümle geçer ama sonuçta o haber mutlaka gelmek zorunda. Aksi halde ne olur? Cümle yarım kalır. Bak burada demiş ki, Haza Bu. E. Racül'ün adamdır. Haber. O zaman burada Racül'ün haber. Yani bu diye işaret ettiğin şeyin adam olduğundan haber veriyorsun. Bu kadar. Şimdi... Desec ki, Hâzer raculu, bu adam, bak eliflam getirdik, Hâzer raculu, bu adam, tu tüccardır, haber. Hather raculu müpteda, Mipteda. tajirun haber. Hmm. Şimdi ammi bir şöyle anlatayım, dikkat et, Hâzer raculu da dun yok. un, in yok. Küllü haberdir alayı var ya. O yok. O zaman bu adam e, ne olmuş bu adam? Tacirun. Tüccardır. Hatta ganiyunu koy. Zengin bir tüccardır. Gibi. Tacirun ganiyun. O zaman bu adamdır. Râculu, bu adam. E, ne olmuş bu adama? Devam getireceksin. Tacirun. Tüccardır. Bu şekilde. E, e, buna benzer cümleler verecek şimdi. Cümle kalıpları. Okuyalım biz, tercüme edelim. Bu arada adı e, anlatmamız gereken yerler olursa anlatırız inşallah. Her Sada rajulu tacirun ve dalike rajulu tabibun. Bu adam tüccardır ve o adam tabiptir. Evet. Hader rajułu, bu yes. adam Tajirun Tajirun to evet. habeny yapıştırdık. Evet, evet. Ve dalikar Rajulu ve o adam evet, evet. yine yapıştırıyoruz haberi. Tabi bun evet. doktordur. Evet. Ismut tajjiru Muhammadun Mah mahmudun mahmudun mahmudun, Wasmut Tabibi tabibı e, sar Sa'idun. Sa'idun. Sa Haberini Sa vereceğim. Evet. Sa'idun. Ne demek? Ee, tüccarın ismi. Bak ismut taciri. Tüccarın ismi. Evet. Yarım bu şimdi. Evet. Müktedem. Bir haber isteyecek bizden. Evet. evet. Ee, tüccarın ismi Mahmud'dur ve tabibin ismi Sa'id'dir. Tamam. Ha'dal beytu. Ne demek? Ha'dal beytu. Bu ev. Bu, bu ev. ev e, Yarım. Evet. Müktemel. Haberini getiriyoruz. To jest to jest to jest to jest to jest to jest to adam, to jest yeah. e, Bu jest eksik. jest to jest to jest ve, ve mülk için olan lamı gösteriyor. Evet, evet, Harf-i cer, lit tabibi. Onun kullanış şekillerini evet. verecek zaten Lid ileride. Evet. Bu da tabibin nevidir. Evet. O da tabibin evidir. Evet. Beytü tacirin Beytü Beytü tacirin. Ri. Elif lam var termin almaz. Beytü taciri. Öyle mi? Hah. taciri. Doğru. Doğru Kapı. Evet. Tü tüccarın evi. Emamel, emamel mescidi, ne demek? Mescidin önündedir. Evet. Beytut taciri. Tüccarın evi Emamel mescidi. Emamel. Mescidin önündedir. Haber kısmı bak. Emamel evet. mescidi. Mescidin önündedir. Emame de giriyor değil mi? Şey, tabi tabi. Emamel mescidi. Mescid, mescidin, mescidin önündedir. Ve beytut beytu tabibi. Çünkü haber e, zarf olabilir. Adam, haber e, car mecur olabilir. Haber Normal müfred bir kelime olabilir. Evet. Tam Bir sürü kısımlar var. Evet. Ve beytut tabibi e, halfel medreseti. E, ve e, tabibin evi de e, medresenin medresenin arkasındadır. Okulun arkasındadır. Evet. Şimdi beytut tabibi doktorun eve. E ne olmuş? Burası müptelar kısmı. Evet. Halfel medreseti. Okulun arkasındadır. Evet. Burası haber kısmı. Limen seyyaratu li, liman Limen kimindir bu? Evet. Hah. Hadhihi bu araba, kimin bu araba Kimindir? kimindir? kimindir? tilka ve o kimindir? kimindir? Yani 2 tane araba gösteriyor. Diyor ki bu araba kimin içindir ve o kimin içindir? Evet. Bu araba kimindir ve o kimindir? Evet. Hadhihi Seyyaratu lam var orada. Seyyaratu li tabibi. Ne demek? Ee, o araba tabi, bu araba. Bu araba tabibin arabasıdır. Doktorundur. Doktorundur. He. Ve tilke. O ve o. He. Bir taciri. O, o da tüccarındır. diyor. Arabadan kastı o biçimde getiriyor. He he. Evet. Hazihi seyyaratu eee Minel el yabani min bu e, Japon arabası. Ne yani bu araba Japonya'dandır. Ma Türkçe böyle ka ja, Japonya'dan ka kaba düşüneceksen yani e, Japon malı onu kastediyor tamam mı? Japonya'dan gelmiş Japon malı. Evet. Japon arabasıdır. Evet. Watilke min Amerika. <gülüyor> Amerika. Evet Amerika. Amerika lazım ya durusun başlarında e, ülke isimleri, şehir isimleri falan böyle biraz komik ki <gülüyor> Arapça'da bazen ama bana çok tatlı geliyor. Amerika. Amerika. Evet. Amerika. Tamam Evet. Yani mesela... <gülüyor> mesela New York'a ne diyorlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> New York. Ne? New York. New York. <gülüyor> <gülüyor> New York. <gülüyor> <gülüyor> New York. <gülüyor> evet. Min <gülüyor> Amerika... Amerika. Şeydir, ve, e, o, ve o Amerika'dandır. Evet. Temalin, alıştırmalar. Ecib'anil es'iletil atiyeti. Gelen soruları cevaplandır. Evet. Oku. Cevap ver. Men hâzer men hâzer raculu ve men dâliker raculu. Hıh. Bu adam, adam kim? kimdir ve o adam kimdir diyor. İki bu adam e, bu adam Mahmut'tur. O adam Abbas'tır. Bu adam. Ha, bu adamı adam, nasıl diyeceğim? Bu adam raculu. desen olmaz. "Bu adamdır" dersin. Bir tercimle bir şey, evet. kapanır olay. Evet. Bu adam, bu adam." Haberini getireceksin. Mahmut'un. Ha, Mahmut'tur. Evet. bu adam Mahmut." Pratikte Türkiye, de böyle bu bunlara evet. dikkat etti mi? Pratik çözülür zaten. He. Adamı yaptık. Ve ve zâle Diyeceksin ki ve o evet. Abbas'tır. Ve Abbasun. Ve o, abbasun. Evet. Ha. Ve o Miptada. Abbasun. Abbas'tır haber. Evet. evet. Yani mübtedanın kalabalığı ya da önemli değil. Zaten. Yok, yok. Ne olur Ne olur Mesmut, Mesmut u Aslı ismut evet. tamam. mesmut, taciri. mesmut taciri. Ne demek? Tacirin ismi nedir? Heh. Diyeceksin ki tacirin ismi Ali'dir. Şimdi tacirin ismi nasıl diyeceksin? Bak şimdi İsmut, tacirin. İsmut taciri. Ha, mudam mudafinle. İsmut evet. taciri. Tacirin ismi Ali'dir. Haberini yapıştır. Aliyun. Ha, Aliyun. Evet. İsmut taciri Aliyun. Evet. Evet. Devam. Mesmut tabibi. Ne demek? Tabibi'nin ismi nedir? Ha. İsmut tabibi neydi daha? İsmut tabibi. İsmut tabibi. Sa'idun. Sa'idun. Şimdi bir de şunu şöyle yap. Bayan doktor olarak düşün. Öyle sorusuz. Güzel. Güzel. Güzel. Bayan doktor olarak. Heh. Nasıl soracaksın? Tabibi... Mesmut. Mesmut. Tamam. Mesmut tabibetu. Tabibeti. Tabibeti. Heh. De ki şimdi. E, doktorun, e, ismi? E, doktorun ismi Ayşe'dir. doktorun ismi? He. İsmi? doktori. E tabip yani kastettim hani. He. İsmi tabibeti. İsm, <gülüyor> tabibeti. Haberi yapıştı. Aa Ay, e, Ayşatun. Tu değil. Ayşatu. He. Aa Ayşatu. Tu. O tenvin almaz ama haberi yapıştırdım tamam mı? Ayşatu. Evet. İsmi tabibi Ayşatu. Haber olduğunun delili ne? Haberden başka hiçbir şey olamaz. Delili bu. Tamam mı? O zaman getireceğin İrad'da başka hangi manaya girebilir? Hangi kalıba girebilir? Giremez. Evet. Veya buna zamirle cevap ver. Mesela dedik ya, Masmut Tabibeti. Doktorun ismi ne? Bayan doktorun. İsmi, onun ismi. Ayşe diyeceksin. Onu nasıl söyleyeceksin? ismi i ha u o geçmedi değil mi daha Yok şu ana geçmedi. kadar? İsmu ha onun şey ismi Aişetü. Değişik bir, bir yöntemle cevap veriyor. Tamam. Ismi. <gülüyor> <İsmimi>. Tamam. <gülüyor> o ismi ben Tarzanca. Tamam bak. Beş. Min, evet. Min eyne seyyaratu, seyyaratu tabibi. Ta he tabibi. Oradayız Aha. daha değil mi? Tamam. Aha. Min eyne seyyaratu tabibi. Ee, tabibin arabası neredendir? Nereden? Nereden? Yani hangi mal? Nerenin malı? Nerenin de ki... E... Doktorun arabası kopmayacak mi? Yok, şükür. <gülüyor> tamam. Doktorun yok, yok, arabası. Yok, yok, yok. <gülüyor> Anladım. Doktorun arabası Amerika ee... Amerika'dan. Amerika'dan. Seyarat eee seyarat tabibi hı. eee'nin m'i em... em... emri... Amerika. Min, min Amerika. Tamam. Devam abi. Hmm. <gülüyor> <min> Hı. Ee, tüccarın arabası neredendir diye soruyor. Ne diyeceğiz? Dedi ki e, Japonya'da. Tüccarın arabası Japonya'da. <sülly> Bak e, pratikte şu e, yani beyinde şöyle bir e, e, şey tasavvur edeceğim. Şimdi diyorsun ki min eyne yara tut taciri. Tüccarın arabası nerede? Türkçe hemen onun cevabını bir düşüneceksin. A, e, i̇şte tüccarın arabası işte Amerika'dandır. Bak tüccarın arabası dediğin zaman zaten muda muda fun kullanıyorsun. Hı hı. Hemen aklına gelecek o kalıp. Mudaf muda, muda fun yani O zaman nasıl cevap vereceksin? Seyyaratut taciri. Evet, evet. E neredense cevabını yapıştıracaksın. Mineliyabani. Min, e, min, Mineliyabani. Japonya'da. Evet. Bu şekilde. Evet devam. E, tut taciri e, tüccar nevi nerededir? Hı. Deki, ki, Tüccarın evi caddede. Beytut Taciri e, caddede mi? Ha. Fi Fiş Şar Şari'a. Şari'a. Fi şari'a. Fi şari'a. Hı. Gel voluk çık. Al şunu al. Bir daha söyle. Eee Beytut Taciri fi şari'i. Ha, fi şari'a. Eyva. Yede. Eyne? Eyne bu be Tabibi eee doktorun evi nerededir diye soruyor. Hı. Peki doktorun evi mescidin arkasındadır. Beytü't-tabibi eee half halfel mescide. Hı. Dekî tüccarın evi e, tüccarın evi e, okulun önündedir. Beytü Beytü't-tüccari Beytü't-tâciri. <gülüyor> <Beytut gülüyor> Beytü't-tâciri Beytü't-tâciri Ebemel okul mu? Emałem akol. Emałem akole. Emałem mądretek. Tym. I krąży kTub. jest. <gülüyor> Hâzel veledun halidun. Halidun. Bak mesela bu halidin bu halidun çocuğu olamaz zaten. Evet. Geriye bir tek haber kalıyor. Neden? Çünkü bu halidun çocuğu olması için bir kere oradaki veled de el veled kelimesinde olmaması lazım. Mudaf <gülüyor> olması için. <gülüyor> Bak bu kaydeleri bildiğin zaman anlıyorsun. Evet. Geriye ne kalıyor? Mufkede haber. Evet. <gülüyor> Hâzel veladu, Bu çocuk halidun. Halidun. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <aquilo> <gülüyor> <minimizing Haliddir. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halittir he. Bu <gülüyor> çocuk Halittir. Halidindir olması için hezel veledu li Halidin olması lazım. Evet. Tamam? He. Ha hada al-baladu Halidun ve zalika al Muhammedun. Ne demek? Bu çocuk Halittir ve o çocuk Muhammed'dir. Evet. Şimdi bir şey sorabilir mi annem? Şimdi Ya tamam, isim olarak suç yapmıyor, hani Türkçe'de hani, isim olarak gibi suç yapılıyor ya, sanki çocuk gibi, bu çocuk Muhammed'dir falan, Hı. biraz ters gibi diyor ya, devam ders edeyim Yo, bu çocuk Muhammed'dir. Yani, hani şöyle düşün. Kast, isimden kast olarak söylüyor yani. Yo, gösteriyor, bu çocuk, bu çocuğun kim olan, olduğunu söylüyor, olayım. Muhammed. Evet. Yani diyorsun mesela, e, arkadaşla geliyorsun, tanıştırıyorsun, bak diyorsun, bu arkadaş Yılmaz. Tamam. Tamam. O manadı. Evet. Çocuk muhannettir. Ve Türkçe şey mantıkla düşündüm. Hı. Biraz ters geliyor belki de Bir sorun yok ki yani. Hezar racülü müdervisun. Bu adam öğretmendir, evet. müdervistir. Ve zâlike racülü mühendisun. Bu adam da ve o adam mühendistir. Widzisz, kitabu to jest bardzo proste. To jest şimdi şunu ne jest bardzo proste. To To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. O zaman bu bir isim cümlesi. Haberi lazım. Haberi de Tacir'in kısmı. O zaman Er-Rajülü <gülüyor> müpteda. Müpteda. Tacir'in haber. Tamam. Biz ne diyoruz kaydı olarak? Müpteda haber daima nedir? Merfudur. merfu ne demek? Damme ve yerine geçen şeyler. Şimdi biz şu ana kadar sadece dammeyi öğrendik. Yerine geçen şeyler ileride gelecek. Şimdi damme e, ne demek? Şimdi bu sefer ona... Türkçe, Kur'an-ı Kerim'de ötre diyoruz değil mi? Ötre. ötre Şimdi ötre var, damme var, merfu. Bunlar hepsi karışıyor birbirine. insanların zihninde. Şimdi damme ve yerine geçen şeyler. Şimdi bak erraculu diyoruz. İşte bu damme. Tamam mı? Tacirun. Bu da damme. Bu damme ve yerine geçen şeylere merfu denir. Evet. Damme. Dammenin yerine ileride göreceğiz ki vav geçer. Damme'nin yerine ileride göreceğiz ki elif geçer. Evet. Tamam. E, damme ve yerine geçen şeylere denir. Evet. Yani merfouluk nedir? Damme ve yerine Neyi geçen şeyin? şeylerin halinin üzerinde bulunduğu kalıplar. Evet. Mesela diyoruz ki Erracülü. Burada Erracülü müpteda. Diyoruz ki müpteda evet. merfudur. Merfouluk alameti burada ötre zaten. Damme ötre. Tacirun haberi. Merfouluk alameti buradaki tenvin un var ya. Evet. Heh, buradaki dammedir, ötredir artık. Dammedir. Ötredir demek çok, çok uygun. Dammedir. kalan yani alameti burada dammeli olması. Tenvin. O zaman diyoruz ki müpteda haber daima nedir? Merfudur. Evet. Müpteda haber daima merfudur. merfudur. Şimdi eee Ha, mesela Hadza, raculun Ne demek? Bu adamdır. هذا raculun هذا haber هذا de merfu Ama Hadza, mebnidir Her zaman هذا diye yazılır Yani orada Hazu gibi falan Böyle bir şey bulamazsın yani evet. Marfu هذا merfu Ama ne hükmen merfu evet. İlla e, Onun alametini e, Gizlidir burada evet. haberi Müktedah haber daima nedir? Evet. Merfu olur. Merfu ne demek? Damme, Damme ve yerine geçen şeyler. Damme nedir? İşte ötre'dir. Ne bileyim artık. <gülüyor> evet, تفضلك yani. Bu kitap bu Türkiye'de bilmiyorum ama öyle bir kalıplaşmış ki insanların zihninde. Her şeyi böyle basamak basamak merdiven inerek anlatmak istediğin şeyle bağdaştırmaya çalışıyoruz. Evet, mecbur kalarım. Bu kitap yenidir. Bu kitap eskidir. Bu kitap yenidir. Bu kitap eskidir. Bu kitap ve tilke li Halidin. Bak. Onun üzerindekini okudun mu? Onun üzerindeki okudum. Türkçesine kormuştuk. He. Hader kitab-u kitab cedidun yenidir ve zalikal kitab ve o kitab eskidir. Hmm. Hadhihi sayyaratun li Aliyyin. Ne demek? Bu, ara, o, bu araba Alininindir. Ve o Halidindir. Ve tilkeli li Halidin. O Bak. Hadhihi seyyaratu mübteda li Aliyyin haberi. haberi. Bu araba e hmm. Aleninindir. Ve o mübteda li Halidin Halidindir. Had al Babu, Maftuhum, Neftuum, Wedalik al Babu, Mu Lakum, Mul Kapr, Achikter, the O Kapr, Kapaluder. Leman had his saati. Liman Hadi his saatu. Leman had his saatu. Kimindir? saat diye okunur. Çünkü orada sa'at müpteda olan sa'attir. O biraz karışık o ileride gelecek. Burada haber limendir. Limen kısmı haberdir. Evet. Haz his sa'atu kısmı evet. müptedadır. Evet. Hiye li abbasin. O? Abbasındır. Evet. Eheze, eheze, eheze beytu li tabibi E, Bu Boew. o ev. Bu Bu O, o to, że nie miedź. Miedź. Eh, dzieje się, że radzę tu, że radzę tu, że radzę mi? ibnü'l-muezzini. <Libnil> ha. Bu bisiklet <gülüyor> müezzini <gülüyor> oğlunun <gülüyor> mudur? <gülüyor> İbnü'l-muezzin'dir aslı. Evet. Burada harfi cer gelmiş lan. Li'l-ibni'l-muezzini evet. olmuştur. Evet. Cevap naam. Nam. Evet. Naam evet demek. Evet. Kendi başına. Ha. Kendi başında harf-i mübteda açtım ya? Nasıl oluyor? yani naam'ı nasıl indireceğiz? Buradan e, aslı bunun naam e, <gülüyor> Hdzi libnil Muadzini. Hasf on już, gotów? bir piosenka jestem na pewno. Hej, więc, gdzie jesteśmy? Gizli piesanie, bir saniye açayım şu sayfayı <gülüyor> Dedik ki Naam. Naam'dan bahsediyorduk değil mi? Evet. Aslında bunun, mesela ne diyor İbni Malik? Elfiyesinde. Bizim İmam Malik değil, İbni Malik. <gülüyor> İbni Malik kim? E, yani Nahyü alimlerimizin en büyüklerinden. Elfiyesi var onun. Evet. Bin kıtalık böyle, beyt şeklinde. Nahvi anlatıyor. şöyle hep alimlerin önem verdiği, ezberlettiği şey Ne diyor? Kelamuna lafzun mufidun kestakim. Wasmun wa fialun sum il-kelim, wa chedu ho kilmetun walka wa kilmetun biha kelamun kaduam. Kim droki kelamuna, lafsun mufidun kestakim, bzym kelam nether, lafsun mufidun fajdalubir, e, fajdalubir, e, fajda we rambi rzejdr, jane, yani tankarshi tarafa cevap verdiğin zaman o adam senden daha devamını beklemeyecek. Ne manada? Cümle yarım kalmayacak. Tamam. Şimdi diyor ki sana evet. Bu bisiklet. Müezzinin oğlunun mudur? Ne dediği zaman olay bitmiyor mu? Evet. Bitiyor. Heh. Bu mana olarak olay bitiyor. Bir de cümle yapısı olarak biz ne diyoruz mesela? Diyoruz ki e, faydalı olması ne demek? Karşı tarafın susması lazım. Ve kelam en az en az e, iki veya üzeri kelimelerden bir araya gelerek oluşur. Evet. Ve fayda ifade etmesi lazım. Şimdi burada da evet derken burada söylemek istediğiniz evet. Neye evet diye cevap veriyorsun sen? Muezzin'in oğlunun bisikleti midir? Bu soruya cevap evet. veriyorum. Na'am dediğin zaman otomatikmen o manayı içeriyor Na'am Hâzihi libnil, ha, libnil müezzini demiş oluyorsun. O yüzden mesela İbn-i Marekdin, kelamunâ lafsun mufidun kestakim, kestakim, mesela istakim gibi. Istakim bir kelime, istikamet üzere ol demek. Halbuki istakim bir kelime ama onda iki kelime vardır. Çünkü içinde gizli ente vardır, sen. Yani sen mustakim üzere ol. Şimdi ben sana dediğim zaman, istikamet üzere ol dediğim zaman, mesela mustakim, mustakim ol dediğim zaman, Burada neyi kastediyorum seni. Orada yani gizli. O yüzden cümle tam olmuş oluyor zaten. Fırdal. bu. Bu çocuk kimdir? Kuvat Ne demek? Kuvat Taliban o talebedir. O talebedir. Çin'den. O Çin'den talebedir. Mienem Irak. Sende Irak mi? Evet. Ja, Bende Çin yazıyor. talibun minaszyn. Çin'den talibun. Sende minel Irak. Irak. Hmm. Irak diyor Knoar, Irak. Ayn. Irak. Irak. Çin'de asszyn. Evet. Ezzalikel beytu cedidun. Hmm. E o ev yeni midir? La huve kadimun. Dżittan. Dżittan. Dżittan. Ela Dan. dżittan. Dżittan. Dżittan. Seskałuj. O, eskider. O, czock eskider. Dżittan eskider. Chyba. E, eskidir şey. e, e, işte. Su sende bakayım ne bende Amerika bakayım. Suissera. Suissera. Bakayım, bakın. <gülüyor> İsviçre demek o. Suisra. Su tamam sıra. İsviçre ne deniyor? Suisra. <gülüyor> Bana çok tatlı geliyor bu isimler vallahi. Suisra, tamam mı? Tamam. Benim kitapta Amerika diye almış. Bu Türkçe şey. Bunu kim basmış? Ravza bastı ya sonradan bunu. Ravza gitti bizzat adamla görüştü biliyor musun? Tabii. Bunu yazan. Doktor Abdurrahimle Öyle Hı -hı, Su'da gitti bizzat görüştü, telif istedi, rica etti, o da verdi. Hatta resmini de getirmişti bunu ben gördüm. Böyle yaşlı baya, sakalları var uzun bembeyaz. Hmm. <gülüyor> Ravza'nın sahibiyle beraber yan yana çekilmişti fotoğraflarını Gösterdi Ravza'nın sahibini. <gülüyor> Koymuş masasına asmış resmi falan. <gülüyor> e şimdi o Ravza basınca biraz değişiklik olmuş. Bu mı? Bazı kelimelerde. Nasıl? Hünkar. Artık onun okul veriyor senin kitabını işte onu okul veriyordu. Evet. evet. sikki, bıçak. Evet. Minel... min. O el al, e, el el, el, el, el, el takısı değil. Heh, pardon. O e, kelimenin bizzat kendisinde var. Min Almania. -ma, Al Almania. Almania. Almania. Almania. Nil akatu. akatu. Nil kiltara. Nil kiltara. Nil Inkilterra. Nil kiltara. Nil min, <laughs> <laughs> Al <laughs> <-a -qatu> <laughs> min In kiltara. İngilizler, İngilizler. Evet. <gülüyor> evet. İqrâil misâl el gelen misali oluştur. Tümme havvil. sonra çevir el-cümle cümleleri el-âtîye gelen mislihu, misli gibi çevir. Yani ne manada? Şimdi altta vermiş misal. Diyor ki, her kitabın bu kitaptır. Bir de bir de bu cümleyi şu şekilde kullanıyor. kitabu bu kitap. Bak, ilk cümlede haber. Hader kitabun mukteda haberde. Hader kitabu, yandaki cümlede, hader kitabu tek başına ne oldu, mukteda oldu. Haberi li muhammedin. O zaman hader kitabun bu kitaptır. Hader kitabu bu kitap li muhammedin, muhammedindir. Bu şekilde kucar cümleleri. Evet. Zaten karşısında vermiş. Hader, tabibun. Tabibun. tabibun. Bu e, Şimdi ki bu doktor. Evet. Nasıl diyeceksin? Hada tabibu. Hada tabibu. Eliflamlı. Bu doktor. e yarım? Hindi. Hindistan'dandır. Evet. Bak haberini getiriyorsun. Burada car mecburla böyle hep haber getireceksin. Evet. Tamam mı? E, hep cer mecbur değil. Maksat burada müpteda haber var ya. Evet. Onu tek başına müpteda'ya çevirmek. Evet. Cümleyi yarım bırakıp gerisini kendi indinden tamamlamak. Şimdi haza hada tabibun bu doktordur. Hazat tabibu bu doktor. Sonra devamını getiriyorsun. Hmm. Hadhi seyyaratun bu arabadır. Hadhi seyyaratu bu araba devamını getiriyorsun bu şekilde. Şimdi okuyalım. Hadhi seyyaratun hmm. bu, bu arabadır. Hmm. Hadhi seyyaratu lil mudiri hmm. bu, bu araba müdüründür. Zalike hmm. galadun. Bu o çocuktur. Heh. Zalika Walladu, Zalikal Wela Du, Zalikal Wela Du, Ochook, Wela Dubnul, Wela Du Wela Du Vela Du Ibnul Mudarisi Mudarisi. As no Bilest and Bilesterme Sh Bil Makin. Zalikal Vela do Owelet Ocho Ibnul Mudarisi. Tilka Saatu Tilkesatun Tilka Saat <Tilke> Dedi ki bayan e, yani müennes kelimeler tenvin almayacak diye bir kayda yok özel isimleri almaz bayan evet. özel isimleri bu saat özel isim değil ha e, yani bir bayan ismi değil bir e, e, bayan ismi değil ha, ha, tilke saatun dediğin zaman şey tilke saatun dediğin zaman saat... yetiyor bu olay bitiyor cümle olarak Tenvin getiriyorsun <Tilke> ha. demin üstekiler gibi sa yapacağız şimdi tilke sa... Tilka saatu, Tilka saatu. O saat? Min Suïsra. Suisra. Suisra. Suisra. Wavu pierwsza Min Suisra. tam. Suïsra. Hę, Hę, Hada Hę, Hę. Hę, Hę. Bu kalemdir. jest. He. kalemu li, li abbasin. bo Haa. Haa. Haa. Haa. kalemu, Haa. Abbas'ın kalemidir değil. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Abbas'ındır. Haa. Evet. haber. Haa. Haa. Haa. Haa. O adamdır müezzinun haberini get. He. Müezzindir haberini. Yapıştırıyorsun Muezzindir. hemen. Müezzindir. Müezzindir. He. Hadihi Bu yumurtadır. He, bu yumurtadır. Hadihi hadhil baydatu. Bu yumurta. E, kebiratun. Kebiratun, büyüktür. Yumurta büyüktür. Kebiratun büyüktür. Evet. Hada mindilun. Bu mendildir. mendildir. هذه Hadal Hadal هذا böyle dudaklarını <muffled script> <Delicious>. <-ma>? <Blind habe>. <stehen> Hakibatun. Hakibatun. Hakibatun. Hakibatun. Hakibatun. Hakibatun Hakibatun tam. Hakibatun. Öğretmenidir değil mi? Bu çanta, Bu çanta öğretmenidir. öğretmenidir. Devam edelim mi yoksa dersi bitirelim mi? Dersi bitirmeye kalksak bir yarım saatimizi daha alır herhalde. Onu bir dahaki derse bırakalım tamam mı? Ondan sonraki dokuzuncu ders AB diye ayrılmış Onu da iki ders yaparız. Az gidelim anlayarak gidelim. Tamam. Pazar, pazar günü de şeyde girelim değil mi? 6.30'da 1.20 otobüsü arasında. Pazar günü... Tabii. Şimdi sabah namazları gittikçe geriye alınıyor. Tabii. Ne kadar erken Yedi gelirsen benim için abi. o kadar evet. iyi. Bundan sonra sabah 7'de başlasak derse evet. daha iyi olur. Tabii. Sabah 7'de başlayalım inşallah. 9'a kadar yaparız. Bir saat Arapça, bir saat akide. Sonra 9'dan sonra zaten benim kendi şeylerim var. akideye geçelim inşallah Allahu sallallahu